Şimdi. Auzubillahimin şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam'dan bahseden bir bölüme geldik. Suremize de İbrahim suresi adını veren de burada anlatılacaklardandır. Anlatılacaklardır. 35. ayet-i kerime diyor ki وإذ قال إبراهيم Hatırla o zamanı ki İbrahim şöyle demişti. Rabb'i c'al hada'l belde amina. Rabb'im bu beldeyi bu şehri güvenilir kıl. Bu şehir emin bir şehir olsun. Güveni güven duyulan bir şehir olsun. Pekeye de dua etti. Ve beni ve baniye, en namud alacam. Kendisi için ve evlatları için dua ediyor. Ne diyor? Beni ve oğullarımı, çocuklarımı soyundan gelecekleri, putlara ibadet etmekten uzak tut. Ya? Çünkü İbrahim Aleyhisselam o zamana kadar hayatını peygamber olduğu andan itibaren en azından putlara karşı mücadele ile geçirmiş bir insan. İbrahim Aleyhisselam öyle bir peygamber ki, Müslümanlar da, Yahudiler de, Hristiyanlar da, müşrikler de onu sever. Mekke cahiliye müşrikleri onu seviyordu. Biz İbrahim'in dinindeniz diyorlardı. Yahudiler İbrahim Yahudi'di derlerdi. Halbuki Yahudilik ondan sonra geldi. Hristiyanlar İbrahim Hıristiyan derlerdi. Sevgilerinden yani. Biz de diyoruz ki yok öyle değil. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah böyle diyor. O hanif bir Müslüman diyor. Yehudiyen veya velâ la ve lakin kâne hanife Hanif bir Müslüman Hanif sapık inançlardan eğri yollardan uzaklaşıp doğru yola giden demektir işte hayatını peygamberlik nübüvetin başından beri Kabe'ye gelip İsmail Aleyhisselam'ı annesi Hacer radıyallahu anhâ validemizle birlikte bıraktığı zamana kadar ve sonuna kadar elbette hep putlara karşı tevhid mücadelesini vermiş yüce bir peygamberdi. Bu peygambere en yakın olanlar da kimler? Ayet-i Kerime ile sabit. İnne evlen nasibi İbrahim'e لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَهَذَا النَّب۪يُّ وَالَّذ۪ينَ اَمَر۪ Allah Allah. İnsanlar arasında İbrahim'e en yakın olanlar. Elbette ki ona uyanlar şu Nebi Muhammed aleyhissalatu Vesselam yani ve ona iman edenlerdir diyor. İbrahim Aleyhisselam bize yani yakın bizimdir. Onun için gerçekten biz onu bütün peygamberlere eşit olarak iman ederiz. O ayrı bir şey. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın bizim din, bizim kalbimizdeki, bizim duygularımızdaki yeri üstesna bir yerdir. Çünkü o bize Kabe'yi hediye etmiştir. İsmail Aleyhisselam'la birlikte. Çünkü o bize hac ibadetini miras bırakmıştır. Kurban ibadetini miras bırakmıştır. Ve biz... Ona ve onun aline rahmetler ve bereketler dileriz tahiyatımızda. Her iki rekatte veya her dört rekatte yerine göre namazımız iki rekatsa iki rekatsa dört rekatsa dört rekatsa sonunda ona salavat getiriyoruz Rabbimizin ona bereketler ihsan etmesini dileriz. Ve Cenab-ı Allah onun duasını kabul ediyor. Rabbim sonradan gelecekler arasında benim için bir doğruluk dili, bir doğruluk dili takdir buyur diyor. İşte o doğruluk diliyle biz ona dua ediyoruz. Bütün duaları kabul edilmiştir bir rahim aleyhisselam. Her peygamber gibi. Bir duası da var. Ve beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Ümit ederiz ki, inanıyoruz ki bu duası da makbuludur, kabul edilmiştir. Gerçekten o şehir güvenilir bir şehir oldu. Rabbim onu da onun soyundan gelenleri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil olmak üzere soyundan gelenlerin bir çoğunu en azından putlara ibadet etmekten korumuştur. Onun için İbrahim Aleyhisselam'a akrabalık muvahhid olmakla başlar. Biz muvahhid olduğumuz sürece onun manevi evladıyız. Ve bu bizim için bir şereftir. O muvahhiddi. Hanif bir Müslümandır. Biz de temelini Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce kendisinin attığı o tevhid dininin takipçileriyiz elhamdülillah. Niçin? Diyor Rabbi innehunne adlalne keziren minen nas. Rabbim çünkü bu putlar Gerçekten insanların çoğunu doğru yoldan çıkardı, saptırdı, uzaklaştırdı, dalalete düşürdü. İşte bakın. Semenen tabi'ani fe innehu minni. Allahu ekber. Kim bana uyarsa o bendendir. Soyumdan gelmek şartı da yok yani. Ama ve men asani kim de bana isyan ederse ben o bendendir demiyor. Sen diyor fe inneke gafurur rahim. Gafursun ve rahimsin. Dilediğini yaparsın diyor. Ben oraya karışmam. Ama bendendir diyememiş. Diyemezdi zaten. Bana uyan bendendir. Muhammed aleyhissalatu vesselama uymak İbrahim aleyhisselam başta olmak üzere bütün peygamberlere uymak demektir. Biz onlardanız. Rabbim onlardan ailesine. Ha peygamberlerden olmak öyle az bir şey değil ha. Allah'ın izniyle en büyük teminat olur o. Onlardan onlardan olmak ne büyük bir lütuf. İbrahim aleyhisselamdan olmak ne kadar büyük bir lütuf. <gülüyor> Şu rahmete bakın. Şu insanlığa isyankar dahi olsalar ne kadar şefkatli? Onu o benden değildir demeden demiyor bana isyan eden bana baş kaldırana gelince sen diyor Gafursun Rahimsin diyor. Onu cezalandır da demiyor. Hakkı hakkı neyse ne hak ediyorsa yap demiyor ver demiyor. İşte. Büyük kalp bu demektir. Yüce kalp budur. Muhteşem lütufkarlık, merhamet ne dersen yani anlatılamaz bu yücelik. Gerçekten. Bana tabi olan bendendir diyor. Bana isyan eden benden değildir demiyor. Ona beddua etmiyor. Ona beddua etmiyor. Dilinizi bedduaya alıştırmayın. Islah olmaları için dua edin. Öyle olalım. Öyle yapalım. Hazreti Aişe'den birileri bir şeyler çalıyorsun. Ona beddua etmeye başlıyor. Yapma Aişe diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yapma diyor. Onun diyor cezasının hafiflemesine sebep oluyorsun diyor. Mesele onun cezasının hafiflemesi, artması, yükselmesi değil ki. Mesele bizim kendimizin, bizim dilimizin bir şeylere alışması veya alışmamasıdır. Dilimizi hayra alıştırırsak elimiz de hayra alışır. Dilimiz doğru olursa Kalbimiz de doğru olur. Dilimizle doğru olursak amelimizle de düzeliriz. Sahabe-i kiramdan birisi şu anda unuttum adını hangi hadisi kastettiğini de bilmiyorum. Diyor ki ben diyor Resulullah'tan şu buyruğunu işitinceye kadar söylediklerimizden dolayı sorumlu olacağımızı zannetmiyordum. Şimdi ya birçok cinayetler, birçok suçlar, birçok haksızlıklar, iftiralar dille başlıyor. Dil deyip geçmeyin. Onun için bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası da bize örnek. Dilini hayra alıştırmış. Bana baş kaldıran, bana isyan edene gelince diyor sen gafursun, rahimsin ne yapayım ben diyor. İsyan etti diyor. O senin kulun. Kıyamet gününde ne diyecek? Maide suresinin sonunda belirtildiği gibi in tu'azzibuhum fe innehum diyor. Onları azaplandırırsan onlar senin kulundur, kullarındır. وإن تغفر لهم فَاِنَّكَ <أنت الازید الحكيم> eğer mağfiret edersen sen gafur rahimsin veya aziz hakimsin ayet şu anda tam hatırlayamadım hatırlayan varsa bana hatırlatsın böyle Dua bu abu peygamber duası bu biz cenab-ı Allah'ın kullarına yapacağı muameleye müdahale edemeyiz ki ya Rabbi sen kuluna bunu yap yavaş ol Başo okuluna ne yapacağını kendisi bilir. Kendisi biz Allah'ın iradesini yönlendiremek hakkını nereden buluyoruz kendimize? Ondan ancak kendimiz için lütuf ve merhamet dileyebiliriz. Allah'ın kulları için de bizim gibi günahkar kulları için de mağfiret dileyebiliriz. Fakat ya Rabbi şunu cehennem yap. Sana ne? Olmaz öyle bir şey. Bunu yapamayız. Onun için dilimizi bu manada insanlar içinde, insanlar içinde, iyilik dilemeye alıştıralım. Onların iyi olması bize kötülük etmiş olsalar dahi bize bir şey kaybettirmez. Kazandırır. İyilerin çoğalması bütün insanlığın hayrınadır. Hepimizin hayrınadır. Hepimizin hayrınadır. Hepimizin hayrınadır. Onun için İbrahim Aleyhisselam bakın. Bize bir örnek. Ne kadar güzel. Femen tebi'ani fe innehu minni. Bitti. Bana uyan bendendir. Ama bana isyan eden benden değildir dahi demiyor. Çok enteresan. Sen gafursun, rahimsin diyor. Orada bittiriyorsunuz. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam duasına. Rabbene İni askıntı min zürriyeti biwadın gairi zirğın, in günde baitik al mukarram. Rabbimiz şüphesiz ben zürriyetimden bir kısmını, soyumdan gelenlerin bazılarını ekin bitmeyen bir vadide. Senin çok muhterem, çok saygıdeğer evinin yakınında iskan ettim. Senin evine komşu ettim onları diyor. Arapçada komşuya car denilir. Car ne demek? Himaye eden demek. Koruyan demek. Koruyan demek. <gülüyor> Çoğulu ciran. <gülüyor> Himaye eden demek. Yani sana komşu ettim ne demek? Senin evinin yanında komşu bıraktım. Senin himayene bıraktım demektir bir manası bu. Niçin ama? Bir maksadım var diyor. Bu evin yanında bırakmam. Bir sebebi var. Niçin? Li yuqimus saleh. Namazı dost doğru kılsınlar. diye. Belki bu doğanın neticesidir, belki başka bir şeydendir bilemiyorum. Ben kendime göre Rabbim nasip ettiği zaman ilk hacca gittikten sonra biraz yarım yamalak namaz kıldığımı öğrendim. Namazımın yarım yamalak olduğunu anladım. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketi hala devam ediyor. O evin yanında olmak namazın dosdoğru kılınması için bir sebeptir. Diyeceksiniz ki nasıl? Ya rüküa varıyordun. Subhanallah mı diyorum, Subhan Rabbil Azim mi diyorum, başka bir şey mi diyorum bilmiyordum. Salamallah, Allah'u Ekber. Ne acelemiz var? O anı bir daha bulamayız ki. Kalk kalabildiğin kadar rüküroda, özellikle yalnız namaz kılıyorsa, özellikle gençler bir araya gelmiş cemaatle kılıyorken aralarında yaşlı fazla bekleyemeyen hasta vesaire yokken, kılın kılabildiğiniz kadar uzun namazı. Bunlar fırsattır, bulunmaz bir daha. <Gülüyor> Namazın en fazileklisi hangisidir ya Rasulullah diye soruyorsa abi? etveluha kunuten diyor. Yani kıraati, kıyamı en uzun olan namaz. Hangisinde daha çok Kur'an okuyorsan o kadar. E ee, Bir zamanlar şimdi yok Allah'a şükür o kadar inşallah, ümit ederim. Ya Felak ve Nas suresiyle sabah namazını kıldıran imamlar vardı. Farzında birinci rekatta Felak Zamm-ı sure olarak ikincisinde nas? Böyle bu kadar kısacık sabah namazı. Ha vakit daralmış. Bir şekilde geç kalmışsınız. Vakit çıkmasın. O ayrı bir şeydir. Ama diyelim ki 20 dakika önce, 30 dakika önce, 40 dakika önce başlamışsın. Yarım sayfa Kur'an, zamm-ı sure. Sabah namazı. Niye? Olmaz mı? Olur. Fakat hani Namazın en faziletlisi, kunutu yani kıraati daha uzun olandı. Rükû, sücud, tadil erken denilen şey. Ben hala zaman zaman, şimdi eskisine göre Allah'a şükür yine genelde namaz kılmalar düzelmiş. Samimi söylüyorum çocuk halimle ben hatırlıyorum büyüklerin namazlarını beğenemiyorum çoğun kimsenin. Niye? Ya bir bakıyorum, farkına varmıyorum. Başını secdeye değdirdi mi, değdirmedi mi? İki secde arasında sırtını düzeltti mi, düzeltmedi mi? Ya arkandan koşturan mı var? Namazın ikavesi bu değil ki. Ailesinin bir kısmını diyor, beytinin yanında namazı doz doğru Kılsınlar diye iskan ettirdim diyor. Adeta başka bir maksat yok gibi. Görebiliyor musunuz? E, namazın ehemmiyetini. İşte bir peygamber, İbrahim aleyhisselam, şu kadar bin yıl önce, değil mi? Bize namazın dosdoğru kılınmasının ehemmiyetini hatırlatıyor ve Cenab-ı Rabbül Alemin, onun o duasını, o kadar müstesna ve mükemmel buluyor ki ifade ise ebediyen kıyamete kadar okunacak Kur'an-ı Kerim'de bize ayet olarak indiriyor. Ehebiyeti büyük demek ki. Eh bu sebeple diyor onlar namazı kıldılar. Bakın namaz kılmanın bereketi ne? فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ tehvi اِلَيْهِمْ İnsanların bir kısmının kalplerini onlara meylettir ki onları sevsinler. İyice sevsinler. Tehvilehim ise aşk derecesindeki sevgidir. İleri sevgi. İnsanların bir kısmının kalplerini onlara meylettir ki onları sevsin. Demek ki Namaz kılmak kulların sevgisini celbeder. Namazı dost doğru kılan Allah'ın iziyle Allah'ın sevgileri Allah nezdinde değer ifade edecek kimselerin sevgisine mazhar olur. Bu duadan bunu anlıyoruz. Çünkü namazı dost doğru kılsınlar dedikten sonra ondan sonra hemen insanların bir kısmının diyor kalplerini onlara meylektir. Ve onları sevsinler. Sevsinler. Böyle bir lütuf. Bu allah Teala'nın namaz kılmaya dünyada verdiği mükafatların bir kısmı. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Ve onlara türlü türlü mahsullerden onları rızıklandır. Mahsullerden onları rızıklandır. Demek ki rızkın bolluğu da Allah'ın izniyle Namazın sebeplerinden birisi, neticelerinden birisidir. İnşallah namaz aynı zamanda helal rızkın artmasına ve bereketlenmesine sebep olur. Leallehum yeşkürûn ve netice şükre gidiyor. Belki böylelikle umulur ki şükrederler. Az önce işte Allah'ın nimetlerini saymaya başlasanız sayamazsınız diyor. İşte burada İbrahim Aleyhisselam da şükrün ehemmiyetini bize hatırlatıyor, dile getiriyor. Dua devam ediyor. Çok müstesna bir dua, uzunca bir dua. İbrahim Aleyhisselam'ın burada yaptığı dua bir burada bir de Bakara Suresi'nde geçiyor. Bakara Suresi'ndekini görmüştük. Şimdi buradakini devam ediyoruz. Rabbena Innke ta'lamu ma ve ma Allah Allah Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimiz şeyleri de açığa vurduğumuz şeyleri de bilirsin Onun için fark etmez ki gizli açık hepsini biliyor Ve ma yakhfa ala'llahi min şey'in ve la göklerde ve yerde Allah'a hiçbir şey zaten gizli kalmaz ki Göklerde olsun, yerde olsun. Kainat budur zaten. Elhamdülillahillezî vehebelî alel kibari İsmail'e ve İshak. Allah Allah. Yaşlığımın, yaşımın büyüklüğüne rağmen, benim de eşlerimin de, büyüklüğüne rağmen, geçmiş olmasına rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamd olur. Rabbiylesemiyor dua Şüphesiz benim Rabbim şüphesiz duayı çok çok işitendir işiten kabul edendir yine deram ediyor tekrar namaza dua ediyor Rabbi can muma Salati ve bu soyunuzdan geleceklere dua etmek İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir çoluğunuza çocuğunuza çok dua et Dualarınızın bereketiyle düzelirler belki. Veya eksikleri varsa tamamlanmışlar. Düzgünseler daha da düzelecekler. <gülüyor> ve duanızın esası bu. Rabbim beni namazı dosdoğru kılanlardan eyle soyumdan gelenlerden bir kısmını da hiç olmazsa diyorsun. <gülüyor> Rabbena ve tekabbel dua. Rabbim duamı kabul diyor. Duada bile bencillik yok. Çünkü Cenab-ı Allah özel olarak kimseye rahmetini verecek kadar dar, dar değil ki onun limeti, lütuf ve ihsanı. Biz bütün müminleri özellikle severiz ama özellikle bizim üzerimizde hakları olanlardan da sırasıyla bahsederiz. Diyor ki Rabbimiz bana mağfiret buyur ona çocuğuna dua etti. Kendisine dua ediyor. Bana mağfiret buyur. Ve li validayya. Ana ma baba mata. Annemizi babamı zikretmeyi. Ve lil mu'minin. Bütün müminlere de. Ne zaman özellikle yahuga yekul hisap. Hesabın kalkacağı gün. Yani hesap için kalkılacağı o günde sen bana, anne babama ve bütün müminlere mağfiret buyur. Niçin? Çünkü bunların hepsinin üzerimizde hakları var. Müminlerin de hakları var. Özel birebir belki münasebetlerimiz olmasa dahi üzerlerimizde hakları bulunabilir. Dolayısıyla en azından iman kardeşliği hakları var üzerimizde. Onlara da dua etmemiz. Şimdi... Cenab-ı Allah sesleniyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bitti. Ve تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil diye zannetmeyesin. Allah zalimlerin yaptıklarını bilmiyor diye sakın düşünme. Sakın! Sakın! Zalimlerin zulmü sizleri üzmez. Siz o zulme ve zalimlere meyletmeyin yeter. Zalimlerin zulmü size zarar vermez. Dininiz üzere sebat ettiğiniz sürece onların zulümleri yalnız kendilerinin başlarına çöker. Hiç merak et. اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَسُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Allah'u Ekber. Onları, o zalimleri ancak gözlerin yukarı doğru kayacağı bir güne geciktirir. Kıyamet de olabilir bugün. Onların azaba uğratılacakları olabilir. Bu gün de olabilir canlarının alınacağı gün de olabilir. Teşhasul ebsar korkudan gözlerin açılıp yukarıya doğru göz bebeklerin yukarıya doğru çıkması halidir. Ve orada donar gözler. İşte o zalimler ruhlarını özellikle teslim eğer daha önce Allah onları azaplandırmazsa o gün artık işleri biter. Diyor ki hadis-i şerifte müminin ruhu diyor hamurdan kılın çekilmesi gibi yumuşaklıkla alınır. Kafirin ruhu ise her tarafı çuvaldız dolu Öyle dikenli teller var ya, dikenli tellerin ıslatılmış yün içerisinden çekilmesi gibi çıkar diyor. Benzetme muazzam. O dikenli telleri düşünün, yün ıslatılınca içinden çok zor çekilir. O yün parçalarını böyle çeke çeke çeke çeke yerlerinden sıyıra sıyıra çıkar. Ne oldu billahi? İşte o bir an için bazen zannediyorlar ki insanlar ya işte elektrik çarptı anında öldü. Sen öyle görüyorsun. Biz öyle görüyoruz. O ruhun teslim edilme halinde o bizim için belki bir saniye belki bir saniyenin de daha az bir dilimi gibi görülen zaman onun için kim bilir eğer günahkarsa eğer zalimse eğer kafirse ne oldu billah ne işkenceler ne katlanılamaz çekilemez eziyetlerle geçer hiç kimse tasavvur edemez. İşte onları merak etme diyor. Zalimlerin yaptıklarından Allah gafil değildir. Öyle bir şey sanma diyor. Onları gözlerin ...korkudan, dehşetten... ...yukarı kalkacağı... ...göz bebeklerin yukarı kalkacağı... ...gözlerin yuvalarından fırlayıp... ...bebeklerin yukarı kalkacağı... ...bir güne onları erteler diyor. billah. Muht'a'yine <gülüyor> mukni'i rüsin. Hızlıca giderler... ...ve... Bununla birlikte başlarını da zilletle önlerine eğmiş olacaklar. La yerted ilehim tarfuhum. Şöyle gözlerini kırpıştırmazlar diyor. Ve afidatuhum hava ve kalpleri de bomboş olacak. Hiçbir ümit yok. Hiçbir rahmet ümidi yok o kalplerde. Maaz ulanziru nas ve bir de insanları uyar. Yevme yetihimul azab azabun onlara geleceği gün. Feyakullezine zalemu rabbena ahirna ila ecelin karib. Zalimler diyecekler ki Rabbimiz Bari bizleri yakın bir süreye kadar ertele. Ne olacak? Nucib davatuka ve nettbi'ur rusul. Senin çağrını kabul edelim, resulleri de uyalım. Resullere de uyalım. Allah Onlara şöyle seslenecek. Evelem tekunu eksemtum min kablu mâlekum min zeval. Siz daha önce sizin zevaliniz olmayacak diye yemin etmemiş miydiniz? Amerikası, Rusyası, Çin'i biz dünyanın devleriyiz diyorlar. Ve buna benzerler. Büyük ülkeyiz falan. Şu kadar nüfusumuz var, bu kadar bilmem neyimiz var. Var var. Doğru. Cenab-Allah'ın da bakın, bunlar küçük örnekler. Bir hortum geliyor, bir kasabayı yerle bir ediyor. Hani büyük ülkesin, çok güçlüsü. Buyurun bak. Senelerce önce ibret almıyorlar ki Cenab-Allah. Da ne yapsın Doğuşallah? Titani yaptılar, bu gemi. Ya hiçbir şey olmaz dediler. Onlar söylüyorlar tarihlerini böyle anlatıyor. Titanii yaptılar şu bilmem şu kadar yılında. Bu gemi hiç batmaz. Hiç batmaz. Buyurun. Kaç mil gitti ve kaç kişi kurtuldu? İnsanoğlu kendisini ne zannediyor? Yok benim sonum gelmeyecek diyecek işte Allah'a zaman Allah'a. Ya bari bize kısa bir süre ver ya Rabbi. Resullere uyacağız. Senin çağrına icabet edeceğiz. Kabul edeceğiz. Yemin etmemiş miydiniz sizin sonunuz gelmeyecek diye? Şimdi ne oldu size? Üstelik <tık> ve, sekentum ve bir de hislerine zulmedenlerin meskenlerinde kaldınız. Ve tebeyene lekum keyfe fealna bihim. Ve bizim onlara neler yaptığımızı da gördünüz. Geçmişlerin başına gelenlerden ibret almak gerektiğini anlatıyor. Ve darabna lekumul emsel. Ve biz size çok örnekler de verdik. Salih kasetin devam ediyor mu? Süreyi bitirelim bari. Bugün son dersimiz olsun. Tamam. وَكَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ Ve onlar hile ve tuzaklarını da kurmuşlardı. وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Onların bu hile ve tuzakları Allah'ın yanındadır. Kaybolmaz. Ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini bilir. وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ İsterse onların hile ve tuzakları... Dağları yerinden oynatacak kadar güçlü olsun. Fekirleri soy kaybolmaz. Allah onların yaptıklarının cezasını verecektir. Hani bazen Amerika'yı büyütüyorlar mı gerçekle alakası var mı bilmiyorum. Bir yerde deprem oluyor efendim işte Amerika bu depremi yaptırtıyor. Velev ki yaptırsın. Dağları yerinden oynatsınlar. İsterse umuru yapabilsinler dua etti kerema. Ne olacak? Onları da onlara bu gücü veren de dağları yaratan da Cenab-ı Allah var ya. Allah onları vallahu biwarayim muhit. Allah onları arkalarından çepeçevre kuşatandır. Arkası çepeçevre kuşatılmış bir ordu ikna olur mu ya? İstediği kadar güçlü olsun. Dört bir yandan sarılmış bir ordu tuş ne ne olacak? İşte ne kadar güçlü olsun. Allah diyor arkalarından onları çepeçevre kuşatandır. Bunu bilmiyorlar bu kefereler. Ondan sonra imanımızı tazeleyelim diyor. Ayet-i Kerime Aded Ağabeyim. Fela tehsebennallaha muhlife va'dihi rusule. Sakın Allah'ın rasullerine verdiği va'dini Yerine getirmeyecek diye satma Sakın böyle bir şey düşünme. Allah Resullerine ne vaat etmişse o muhakkak gerçekleştirecektir. İnne Allah'a azizü züntikam. Allah azizdir. Yani kimse ona karşı koyamaz. Kimse onun hükmüne karşı duramaz. Züntikam, <gülüyor> zalimlerden, kafirlerden, gaddarlardan, hainlerden, insanların kanını sülük gibi emellerden. Müslümanların kanını oluk oluk aktanlardan intikam alacaktır. Elbette Cenab-ı Allah'ın her şeyin için bir vadesi var. Fakat ya Rabbi, vallahi insan olarak çok zayıfız. Bazen işlenen zulümlere içimiz tahammül etmiyor. Mehmet Akif Allah rahmet eylesin. Amin. O İslam dünyasına bütün keferelerin çullandığı zamanda şöyle seslenmişti. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi ağzın kurusun yok musun ey ad ilahi diyor. Bir mümine bu sözü söyleten musibetler çok büyük demek. Diyor ki Bunca musibete uğradığımız yetmez mi ya Rabbi diyor. Çaresizlik o dereceye varmış. Ağzım kurusun diyor bu söz söylenmez. Ama ey abd ilahi niye tecelli etmiyorsun yok musun diyor. Sen varsın ama tecelli et artık diyor. Bizim tahammülümüz kalmadı diyor. Ama Cenab-ı Allah biz gayrete gelelim istiyor. Zalimlerin zulmünü biz adaletimizle, şecaatimizle, kahramanlığımızla, İslam'a sımsıkı bağlılığımızla biz geriletelim istiyoruz. Biz geriletelim istiyoruz. İşlenen her bir zulüm, korkarım onda bizim de bir payımız var ve yarın Rabbimiz bundan dolayı bizi hesaba çekerse, Vallahi kendi adıma bilmiyorum ne yapacağım. Ne olacak? Bu zulme karşı siz ne yaptınız diyecek olursa Rabbimiz ne yapacağız, ne diyeceğiz? Ya Rabbi en azından kalbimizle kerih görüyorduk. Birileri İslam devletidir dedi kendilerine ama yine zalimlere yardımcı oldu. Onlar bunu nasıl izah edecek? Birileri Müslüman diye ki dedi kendilerine ve yine o zalimlerin yanında yer aldı. Zulümlerini müdafaa etti. Haklı görmeye göstermeye çalıştı. Elhamdülillah biz bu kadarını yapmıyoruz. Yapmayız da Allah'ın izniyle. Fakat sorumluluklarımızın da bundan ibaret olduğunu zannetmiyor. Rabbim bizlere sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilecek güce, kudrete, imkana sahip kılmasın. Diyorum. Ayetin daha doğrusu surenin sonları öyle dehşetli ahiret ve kıyamet manzarasını daha doğrusu sergiliyor ki, Yani tasavvuru mümkün değil. Ahireti hatırlayalım ki dünyamıza daha çok çeki düzen verelim. Ve sure bunlarla bitiyor. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ ve وَالْسَّمَاوَاتِ Bir gün gelecek ve o günü hatırla ki yer bildiğimiz başka bir yer ile değişecek diyor. Gökler de değişecek ve ve bütün insanlar bir ve tek kahhar olan yani hükmü herkesi kahreden herkes hükmüne mecburen boyun eğecek olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar bütün insanlar o zaman bir de mücrimlere bir bakın taral mücrimine yavme izin mukarranine filıfet o gün günahkarları günahkarları parangalarla zincirlerle birbirlerine her birisi kendi türdeşiyle zincirlere vurulmuş göreceksin mi Evet her bir kafir kendi türdeşiyle mukarranil yani arkadaş edilmiş bir araya getirilmiş zincirlerle parangalarla vurulmuş olacaklar aleyyazübillah serabiluhum <gülüyor> min katira elbiseleri şalvarları katrandan olacak. Katran, bildiğiniz gibi bizim bildiğimiz zift. Ateş değmesine gerek yok. Kendisi zaten cehennem gibi sıcak. Masa Allah. Yeni dökülen asfaltların böyle yanından zor geçiyor insan değil mi? Ha, üstelik o zift değil. Bu kadar kum var bilmem ne var vesaire vesaire. Mıcırı var bilmem nesi var. Bir yıkın bir yıkın. Onun dahi sıcağından geçemiyorsunuz. Elbiseleri katrandan olacak. Ve taşa vücûhehumun Bir de buraya bak. Ve ateş onların yüzlerini bürüyecek. Örtecek. Ateş onların yüzlerini kapatacak. Çünkü insan derisinin en hassas olduğu yer yüzüdür. Elbiseler katrandan yüzde alevlerle ateşle yanmış olacak. Niye? Zulüm verecek Allahü Teala insanlara. Haşa. Li Allahu kulla nefsin ma Zalimler bu ayetleri okusun, irkilsinler. Kendilerine gelsinler. Bu innehu laqawlun fasl ve ma huwa diyor Cenab-ı Allah. Hakkı batıldan ayıran sözdür bu. Bu bir şaka değildir. Yürünüp geçinecek bir söz değil bu. Şu tasvurlu tasvirlere bakın. Elbiseler katrandan ve ateş yüzlerini kapatacak diyor. Niçin? Li yecziyallahu külle ma merkesebed. Allah her bir nefse kazandıklarının karşılığını vermek için böyle olacak. Her bir nefse kazandıklarının karşılığını vermek üzere bunu yapacak. Yoksa öyle... Haksız yere haşa zulmetmeyecek. Bu zalimlerin işkence yapmak için işkence olsun diye, işkence yaparak kan emerek beslensinler diye haşa. Cenab-ı Allah zulümden, insanlara zulmetmekten bir şey kazanmaz ki. Fakat vallahi eğer zalimler için bu cezalar olmasaydı Cenab-ı Allah... Müminlerin üzerindeki nimetleri... ...eksik olurdu. Haşa Cenab-ı Allah'ın... ...adaleti nasıl tecelli edecekti? Okuyoruz ya bu, bu çok ağır bir ceza... ...öyle mi? Peki? Babası, kendisi... ...belki yedi aleleri yaşasalar... ...aynı zulüleri yapacaklar... ...bu zalimler ne olacak... Bu zalimlerin yanında yer alanlar ne olacak? Bu zalimleri takdir edenler ne olacak? Arkalarını sıvazlayanlar ne olacak? Amerika'sı ne olacak? Rusya'sı ne olacak? Hatta İran'ı ne olacak? Böyle şey olur mu ya? Buna gözü, gözü bu azabı kesenler devam etsin. اِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ Allah hesabı pek hızlı, pek çabuk görendir. İşte son ayeti kerime bu sureye gerçekten fevkal uygun bir nihayet. هَذَا بَلَاهُ لِلنَّاسِ İşte bu insanlara bir bildiridir, bir tebliğdir, bir beyanattır, bir açıklamadır ötesi olmayan bir açıklama. Belâh o demek. En ileri derecedeki bir açıklama, bir ihtarname, bir uyarı, bir tebliğdir. Bütün insanlara ve linzeru bih ve bununla yani bu kitapla, bu Kur'anla uyarılmaları içindir bu. Ve yalem ve bir de şunu bilsinler. Vahid, o ancak bir ve tek ilahdır. Ona ortak koşulmasın. Onun nizamı terk edilmesin. Onun dini bırakılmasın. Onun şeriatı göz ardı edilmesin. Onun dini şeriatı hükmü aynen hayata geçirilsin. İman edilsin ve tatbik edilsin. Böylelikle onun uluhiyeti tevhid edilmiş olur. Ulul ve gerçekten akıl sahibi olanlar, özlü akıl sahibi olanlar öğüt alsın, ibret alsın kendilerine gelsin diye bu ilahi tebliğ indirilmiş bulunuyor. Cenab-ı Allah bu kitab-ı kerimin tebliğini, uyarısını, bildirisini dinleyip de onun gereğini yerine getiren kullarından eylesin. Her geçen gün Beşeriyetin bu kitaba gerçekten ihtiyacı büyük olduğu gibi bu kitaba koşanları hidayet bularak bu kitabı baş tacı edenleri arttırsın. Bizim de müminler olarak, bütün İslam ümmeti olarak rakamlarla iki milyar gibi ifade ediliyor. Gerçekten bu iki milyarın ve daha fazlasının bu kitaba karşı olan sorumluluklarını ifa etmelerini, yerine getirmelerini nasip ve müyesser eylesin. Amin. Müslümanlar üzerindeki zulümleri, karanlık bulutları, sömürüleri, işgalleri, kan dökücü zalimleri, gaddarları kahru perişan etsin veya ıslah etsin. Kendisi bilir artık. Müminleri bu ızdıraptan kurtarsın. Bizleri dinimize layık ve çiğ döndürsün. Bu dine hak ettiği şekilde daha doğrusu bize, bizim, bizi Rabbimizin huzurunda kurtaracak şekilde, hesabımızı kolaylaştıracak şekilde dönmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi nasip etmeyi söylesem. Allah Allah. Ya Rabbi gerçekten biz sana layık olduğun ve çiğ ile ibadet edemedik. Seni layık olduğun şekilde tanıyamadık. Sen, Bizi her geçen gün sana daha layık olan kullarından eyle. Amin. En iyi kulların arasına kat. Amin. Bizleri zalimlerin zulmünden kurtar. Amin. Mescidi Aksa ve kudüs Şerif başta olmak üzere. Bütün İslam diyarını ve bütün İslam mescitlerini Ya Rabbi sen gerçek hürriyetlerine, senin dininin hakimiyetine, kavuştur. Onların hükümleriyle hükmetmeyi nasip eyle. İslam'ın hükmüyle hükmetmeyi nasip eyle. Zalimlerin zulmünden siyonizmin, yahudiliğin, haçlılığın, komünizmin, her türlü küfrün, müşriklerin, kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, facirlerin, fasıkların şerlerinden bizleri muhafaza buyur. Bizlere senin davanın şuurunu nasibeyle eyle. Bizlere ashab kiramın bu dini anlayıp yaşadığı gibi anlayıp yaşamayı nasip Allâ eyle. Sırat-ı müstakimden bizleri son nefesimizle dahil olmak üzere sırat-ı müstakimden bizleri ayırma ya Rabbel Alemin. Ya Alemin nelere muhtaç olduğumuzu, neleri istememiz gerektiğini sen bizden daha iyi bilirsin. İstemiş kabul et, ıslahımız için, düzelmemiz için, sırat-ı müstakimin üzerine yürümemiz için bizlere ne lazımsa onları ihsan et. Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'e elinden tutup onu doğru yolda yürütecek önderler, liderler, rehberler, alimler, yol göstericiler, kahramanlar nasip eyle ya Rabbi Alemin. Bizleri zilletten kurtar, dinin ile aziz eyle. Amin. Subhane Amin. Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbelallahu minna bi rahmeti bi ve